Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Er-Nisa Suresi 1-33. Ayetler Medine döneminde hicretin 4. yılında nazil olmuştur. 176 ayettir. Büyük bir kısmı kadınlar hakkında hükümler içerdiği için bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi bir nefisten yaratan, ondan, onun özünden, maddesinden de eşini havvai vücuda getiren ve ikisinden de pek çok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Ona karşı gelmekten sakının. Kendisinin adıyla yemin edip birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'ın emrine aykırı davranmaktan ve akrabalık bağlarını kesmekten kaçının. Şüphesiz ki Allah sizi tam anlamıyla görüp gözetlemektedir. Yetimlere bali olunca mallarını verin. Kendinizdeki kötüyü onlardaki iyiyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınızla karıştırıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer yetim kızlarla hoşunuza gitsin veya gitmesin malı için evlendiğiniz takdirde aile olarak onların haklarını tam gözetemeyeceğinizden korkarsanız, sizin için helal olan başka hür kadınlardan ikişer, üçer ve dörder nikah edinin. Nikahsız yaşayıp zina etmeyin. Eğer yine o kadınlar arasında da mühim olan huzur ve adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, o zaman bir taneyle veya varsa sahip olduğunuz ile yetinin. Bu, sizin adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Nikahladığınız kadınlara mehirlerini bağış olarak cömertçe verin. Eğer nikahladığınız kadınlar, Ondan size gönül hoşluğuyla bir şey bağışlarlarsa, Onu da afiyetle yiyin. Mehir, örfe uygun olarak, Erkeğin gücü nispetinde, Kadına vermesi gereken nikah bedelidir. Mehrin verilmesi, Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Allah'ın, Sizin geçiminiz için dayanak kıldığı yetimlere ait mallarınızı, Henüz aklı ermeyenlere, Reşit oluncaya kadar vermeyin. Kendilerine bundan yedirin, giydirin ve kendilerine güzel söz söyleyin, gönüllerini hoş tutun. Ey yetimlerin veli ve vasileri! Yetimleri nikah çağına erişinceye kadar gözetin ve yoklayın, deneyin. Eğer onlarda kendilerini idare edebilecek bir olgunluk görürseniz, mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de malları sizden alacaklar diye israf etmeyin ve onları çarçur edip harcamayın. İhtiyacı olmayan veli, yetim malına tenezzül etmesin. Kim de fakirse, malı muhafaza etmesi ve onu gözetmesinden dolayı, örfe göre uygun ölçüde ve zaruret miktarı yesin. Mallarını onlara verdiğiniz zaman şahit bulundurun. Tam hesap sorucu olarak, Allah kâfidir. Ölen ana, baba ve akrabanın bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Gerek azından, gerek çoğundan ne varsa, farz kılınmış bir hisse olarak her ikisine de verilir. Mirası, taksim sırasında miras düşmeyen akrabalar, Yetimler ve yoksullar hazır bulunurlarsa, onlara da bir şeyler verin ve gönüllerini alarak güzel söz söyleyin. Arkalarında aciz ve küçük çocuk bıraktıkları takdirde, onların hakkında hallerin ne olacak diye endişeye düşenler, kendi hayatlarında himayelerindeki yetimlere haksızlıktan sakınsınlar, Allah'tan korksunlar, haklarını korumada doğru söz söylesinler yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yemiş, doldurmuş olurlar. Onlar, Allah'ın dilediği kadar çılgın bir ateşe geleceklerdir. Allah, size çocuklarınız hakkında erkeğe, kadının, kızın hissesinin iki misli miras vermenizi emreder. Eğer geride kalan çocuklar iki, ve 2'den fazla kız iseler, ölenin bıraktığının üçte ikisini alırlar. Eğer bir tek kız, kadın ise yarısı onundur. Ölenin erkek çocuğu varsa, ana ve babadan her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Çocuğu olmayıp da ona yalnız ana ve babası mirasçı olurlarsa, üçte biri anasının geri kalan da asabe olarak babanındır. Eğer ölenin kardeşleri varsa altıda bir anasının, gerisi babanın, baba yoksa kardeşlerindir. Bütün bu hükümler ölenin yaptığı vasiyet ve borcundan sonradır. Önce borç ödenir, kalanın üçte birinden vasiyet ödenir, geriye kalan taksim edilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler, Allah tarafından konulmuş farzlar, paylardır. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa, ölen hanımlarınızın bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıkları şeylerden, dörtte biri ancak yaptıkları vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra sizindir. Sizin de eğer çocuğunuz yoksa bıraktığınızın, dörtte biri onların dul zevcelerinizin, eğer çocuğunuz varsa bıraktığınız şeylerden sekizde biri, yine edeceğiniz vasiyet ve borcun ödenmesinden sonra onlarındır. Eğer ölen bir erkek veya kadının, Çocuğu ve babası hayatta bulunmadığı halde yani kelale olarak yan koldan mirasına konuluyorsa ve anaları bir olan bir erkek kardeşi veya bir kız kardeşi bulunuyorsa onların her birinin hakkı altıda birdir. Eğer bunlar birden fazla iseler, mirasçılara zarar vermeyen vasiyet ve borçtan sonra kalan üçte bire ortaktırlar. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir, ceza vermede acele etmeyendir. Bunlar, Allah'ın sınırları, kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, o da onu alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar ki, orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun hükümlerine karşı sınırlarını aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı ateşe koyar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde, kim benim buyruklarıma itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de bana isyan eder, buyruklarımdan yüz çevirirse, Allah'a isyan etmiş olur, buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu her hüküm, Kur'an doğrultusunda ve Allah'ın gözetimi altındadır. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı, içinizden bunu ispat edecek dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, o kadınları, ölüm gelip alıncaya veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde göz altında tutun artık onunla ilişkiyi kesin topluma karıştırmayın sizlerden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin baskı yapın eğer onlar tevbe eder de Uslanırlarsa artık onlara eziyetten vazgeçin şüphesiz ki Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet edendir. Allah katında makbul tevbe ancak cahillikle bir kötülük, bir günah işleyip de sonra hemen pişman olup tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kötülükleri, Günahları işleyip, işleyip de nihayet onlardan birine ölüm gelip yaptıkları kötü amelleri ve sonucu gösterilince, hakikaten ben şimdi tevbe ettim diyenlerle, Allah'ın hükmünü bilerek, değersiz, geçersiz görüp, kafir olarak ölenlerin tevbesi artık kabul edilmez. İşte onlar için elem verici bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kocası ölen akraba kadınlarını eşya gibi zorla alıp onlara mirasçı olmanız size helal değildir. Kadınlarınız açıkça fuhuş, aşırı edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmayın. Bu helal değildir. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız sabredin. ...ve bilin ki Allah'ın onda birçok hayır takdir ettiği bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Ya o zevceler derecesinin artmasına vesile olur... ...ya onlardan salih evlatlar doğar... ...ya da herhangi bir vesileyle aralarında yeni bir muhabbet başlar. Eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zevce almak isterseniz... ...onlardan birincisine... ...yüklerle mehir vermiş olsanız bile, ...hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek, ...ve apaçık bir günaha girerek, ...onu geri alır mısınız? Cahiliye devrinde, ...karısını boşamak isteyen, ...henüz vermediği mehrini vermemek, ...veya vermişse geri almak için, ...ona zina etti diye iftira ederdi. Halbuki, ...mehir, kadının öz malıdır. Boşasa veya... Ölse bile mehri verilmemişse, derhal ödenmesi gerekir. Erkeklerin hile veya zorla geri almaları helal değildir. Onun nasıl alabilirsiniz ki? Birbirinizle baş başa kalıp kaynaştınız. Aynı yastığa baş koydunuz. Ve onlar sizden nikah sözleşmesiyle kuvvetli bir teminat almıştı. Efda fiili cima olsun veya olmasın baş başa kalmak halvet olmak demektir ve cima sayılır. Halvetsiz veya birleşmeksizin boşama olursa kadın mehrin yarısını alır. Cahiliye devrinde geçmiş olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Şüphe yok ki o bir hayasızlık, ve ilahi gazaba sebep olan çok iğrenç bir iştir. O ne kötü bir yoldur. Size analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları gibi soyca birbirinize bağlı olanlarınız, sizi emziren süt analarınız, Süt bacılarınız ve süt bakımından da diğer soyca bağlı olanlarınız, karılarınızın anaları ve kendileriyle gerdeğe girdiğiniz karılarınızdan olup, artık himayenizde bulunan üvey kızlarınızla evlenmek haram kılındı. Eğer onların analarıyla zifafa girmemişseniz, o kızlarla evlenmenizde üzerinize bir günah yoktur. Geçmişte olanlar hariç, kendi sulbünüzden gelen öz oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz, iki kız kardeşi bir arada almanız da yine haram kılındı. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Süt kardeşliğinden dolayı meydana gelen yakınlık şöyledir. Emziren anne durumundadır. Onun bütün çocukları da ondan emenin kardeşleridir. Hala, teyze ve dayı aynen öyledir. Ayrım yoktur. Nesepten dolayı haram olanlar, sütten dolayı da haram olur. Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Ancak savaşta esir olarak ellerinize geçen cariyeler hariçtir. Çünkü esaret, önceki nikahı geçersiz kılar. Bunlar Allah'ın size yazdığı haramlardır. Bunların başkasını, iffetli, namusuna düşkün ve zinadan sakınan kimseler olarak, mallarınızla mehir vermek şartıyla istemeniz ve şartsız olarak nikahlamanız size helal kılındı. O halde, kesin evlenerek faydalandığınız kadınlara takdir edilen nikah bedeli olan mehirlerini verin. Mehrin takdirinden sonra onu bir miktar artırmak, veya eksiltmek hususunda karşılıklı razı olduğunuz şeyde üzerinize bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Nikahta kesinlik şart olup sadece Şii ve Rafiziler tarafından uygulanan muta nikahı, para karşılığı geçici, kiralık ve şartlı nikahla evlilik yapmak batıldır ve zinadır. Çünkü ayet ve hadislere dayanarak Ehli Sünnet mezhep imamları bu hususta icma etmişlerdir. Delilleri şunlardır. 1. Müminun suresinin 5. ve 6. ayetleri. Bu ayetlere göre mutaann nikahlı kadın erkeğin ne karısı ne de cariyesidir. Ayrıca iddet beklemesi ve veraset durumu da yoktur. 2. İbni Abbas radıyallahu anh bu nikah domuz eti, kan ve leş gibi haramdır buyurmuştur. Bu husustaki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mutbesine de hiçbir itiraz olunmamıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü kadınların muta nikahı ile nikahlanmasını ve ehli merkep etinin yenmesini haram kılmıştır. 3. Cessas, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer mut'ayı serbest bıraksaydı bu husus yaygın olur ve mütevatir hadislerle nakledilir, haramlığında icma olmazdı demektedir. 4. İbnül Cevzi, ayetteki faydalanmaktan maksat kesin evlenmek yoluyladır. Zaten bu nikahın ayetle bir ilgisi yoktur. Bunu önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koymuş, sonra yine o kaldırmıştır demektedir. Müslüm'ün nikah bahsinde Sabre bin Mabedil Cüheni radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey insanlar! Mut'a için ben size izin vermiştim. Fakat Allahü Teala bunu kıyamete kadar yasakladı. Kim bu nikahla aldığı varsa hemen boşasın. Verdiğiniz şeylerden de hiçbir şey almayınız buyurmuştur. Sizden kimin iffetli, hür ve mümin kadınlarla evlenmeye servetçe gücü yetmezse, elleriniz altında sahip olduğunuz imanlı genç kızlarınız durumundaki cariyelerden alsın. Onları hor görmesin. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Zaten siz birbirinizdensiniz. Hepiniz Adem'den gelmektesiniz aranızda insanlık bakımından bir fark yoktur o halde fuhuş yapmayan ve gizli dostlar edinmeyen namuslu kadınlar olarak ve öyle kalmak üzere onları velilerin izniyle nikahlayın ve örfe uygun nikah bedeli olan mehirlerini kendilerine verin evlendiklerinde bir fuhuş yaparlarsa onlara Hür olarak evlenen kadınlara verilen cezanın artık değnek olarak yarısı verilir. Bu cariye ile evlenme izni sizden sıkıntıya düşmek, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Sabretmenizse sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve tevbenizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine, kötü arzularına uyanlar ve gayrimüslimlerse sizin de kendileri gibi büsbütün doğru yoldan sapmanızı isterler. Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek ister. Çünkü insan sabır ve tekamül bakımından zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı karşılıklı rızadan doğan bir ticaret olmaksızın, aranızda batıl, rüşvet ve benzeri haram yollarla yemeyin ve kendinizi yahut birbirinizi de telef edip öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir. Ayet-i Kerime'de görüldüğü üzere, ticaretin dışında gerek rüşvet, gerek diğer hileli ve haram yollardan elde edilen hırsızlık, hile, faiz ve her türlü haksız ve karşılıksız kazanç haram olup, bununla kendinizi veya birbirinizi maddeten ve manen felaket ve ölüme götürmeyiniz denilmek istenmektedir. Aynı zamanda, hakkında kesin olarak helal ve haram hükmü bulunmayan, fakat insanın malca ve bedence mahvına sebep olan, yenilen ve içilen her türlü şey ve intihar, kendinizi telef edip öldürmeyiniz ayetiyle, haram hükmüne dahil edilmiş ve yasaklanmıştır. Kim haddi aşarak ve haksızlık ederek, bu haram yeme ve öldürme işini yaparsa, onu, ateşe koyacağız. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin diğer kusurlarınızı örter ve sizi güzel, şerefli bir yere yerleştiririz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayanı bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ayet-i Kerime'de görüldüğü gibi, erkek ve kadınlara kazandıklarında ferdi mülkiyet hakkı ve kazançta eşitlik ilkesi getirilmiştir. Bu sebeple İslam dini, Kadını, cahiliye devirlerinde olduğu gibi bir tutsak, bir köle gözüyle görme veya bir süs, zevk ve sömürü malzemesi olmaktan kurtarıp, ilk soyadını koruma, ipotek, hibe, vasiyet, her türlü sözleşme, iffetini koruma ve haramdan sakınmak kaydıyla alışveriş hakkını onların hak arama mücadelelerine gerek kalmadan 6. asırda vermiştir. Ana, baba ve akrabaların bıraktıklarından, erkek ve kadından her birine hisselerini alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. Araplarda bir adam, başka biriyle kardeş olmak, birbirine arka çıkmak ve yardım etmek üzere antlaşır, Böylece birbirlerinin mirasına da varis olurlardı. Ayet-i kerimede görüldüğü gibi, İslam'ın ilk devrinde buna izin verilmişti. Fakat sonra Enfal suresinin 75. ayeti inince artık bu ayetle amel edildi. Önceki uygulamanın hükmü kaldırıldı. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El-Nisa er suresi 1 ila 33. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul.